<gülüyor> Şimdi Hatırlarsanız eğer biz e, Kitabın Hüküm bölümüne başlarken Demişti ki şey e, İmam Cüveyni Nesirde El Hükümler yedi tanedir Ve saymıştı Günümüzde bizim nazmımızda Emrîti ne demiştik? Demişti: "Wal hukmu vâcibun ve mendûbun ve ma'a's min Yani bizim normalde derste saymış olduğumuz 5 şeyi saymıştı. Değil mi? Vacip, mendub, mübah, mekruh de haram. Bununla beraber demişti ki: "Ma'a's sahihi mutlakan ve'l ''Sahih ve fasit de bununla beraberdir.'' demişti. Doğal olarak ortaya ''Sanki'' sanki diyorum şöyle bir tablo çıkmış oluyor. Yani İmam Cüveynin yanında hüküm şer'i hükümler işte teklifi ahkam ve vel'e ahkam diye ikiye ayrılmıyor da sanki hepsi bir kısımmış gibi yani şeydir ''Sahih fasit de teklifi ahkamın kısımlarındanmış gibi bir şey anlaşılıyor.'' demiştik. Daha sonra tek tek hepsini açıklarken yani daha doğrusu tarif ederken yine burada hemen haramdan sonra neyi zikrettiği? Vada bi't-tashihi ma taallaqa bihi nufuzun ve Şimdi biz burada ya diyeceğiz ki İmam Cüveyni'nin yanında ah teklifi ahkam ile vadi ahkam arasında fark yoktur. İkisini tek bir kısım olarak ele almış. Ya da diyeceğiz ki İmam Cüveyni bu kitabı Usulü'l-Fıkk'a yeni başlayanlar için yazdığı için, Usulü'l-Fıkk'a yeni başlayanlar için yazdığından tafsilata gitmemiş. Teklifi ahkamdan en önemli olan beş tanesini zikretmiş. Vada'i ahkamdan da önemli olan iki tanesini zikretmiş. Ta ki müptedinin yani yeni başlayanın, bu fenne yeni başlayan insanın zihni dağılmasın diye de taksimata gitmemiştir. İkisi de olabilir, tamam yani tekrar söylüyorum, ya diyeceğiz ki İmam Cüveyni e, sayh ile fasidi, teklifi ahkamın kısımlarından görenlerdendir. Yani vada'i ahkamdan değil de teklifi ahkamın kısımlarından görenlerdendir. Veyahut İmam Cüveyni teklifi ahkamdan beş tanesini, vada'i ahkamdan da iki tanesini zikretti. En mühim olan ve bu fenle yeni başlayan mümtezi için, talebe için Mühim olan iki tanesini zikretti. sahih ve fasidi. Ve taksimata da gitmedi. Ta ki yeni başlayan insanın zihninde bir karışıklık olmasın diye. Tamam? İkisi de olabilir. Şimdi biz hükmü tanımlarken ne demiştik? Kim söyleyecek? Demiştik ki hükmün ıstırahtaki tanımı nedir? Hükmün ıstırahtaki tanımı. Hitabullahi المتعلق بأفعال مكلفين بال اختضاء sonra او التخير sonra او بالوضاء Şimdi biz dedik ki hüküm demek şu demektir hitabullahi Allah'ın hitabıdır al-mutalliqu olan khitabatih yani taalluq eden ile ilgili olan alakalı olan kitabıdır bi af'ali'l mukallafina mükelleflerin fiillerine taalluq eden Allah'ın kitabıdır mükelleflerin fiillerinden kastımız neydi yani sözleri fiilleri tekleri hepsini kastediyor tasavvurları bil ihtiyadi ya taalluq ihtiyadi nedir ne demek bu yani Allah azze ve celle'nin bir şey yapmalarını onlardan istemeleri veya bir şeyi terk etmelerini onlardan istemeleriniz, Tamam? Yani taleptir. Talep dediğimizde ne giriyordu bunun içerisine? Vacip, mendup, mekruh, haram. Böyle mi? Av-i tehiri veya serbest bırakmasıdır. Bu da ne giriyordu buna? Mübah. <gülüyor> <gülüyor> Geriye kaldı ne? Ev bilvadi. Ve ota bir Yani Allah azze ve celle'nin mükellefin fiillerine tahluk eden hitabı vada'dır veyahut da. Şimdi biz ondan dolayı ne demiştik? Demiştik ki hüküm iki kısma ayrılır. Bir, ahkam teklifiye, bir de ahkam vada'iyye. Ahkamun teklifiye ve ahkamun vada'iyye. Tamam Bu kitapta niye bunun tafsilatına gitmedi? Çünkü bu mübdediler için olduğu için tafsilata gitme gereği duymadı. Lakin konuyu anlamamız için sadece şey babından, e, hatırlatma babında biz bunu zikredelim. Dedik ki biz teklifi ahkam. Bir, ahkam teklifiye. Kaç kısımdır? Cumhur ulemanı yanında beş kısımdır. Değil mi? Hanefilerin yanında yedi kısımdır. Sebep? Çünkü farzı, vacibi birbirinden ayırmışlar. İki. Bir de haramı veyahut amekruhu ayırmışlar. İki kısım olmuş yedi kısım. İkincisi nedir o zaman? Ahkam vada'iyyedir. Vada'iyye. Bir şeyini de yazalım. Alhamçasına. Ahkam vada'iyyedir. Ahkam el-vada'iyyedir. Şimdi bugün bunu anlatacağız. Niye bunu anlatacağız? Çünkü sayh ile fasid Sahih olan ehkâmi vadiyenin kısımlarındandır. Tamam mı? Ehkâmi kısımlarındandır. Tabi ehkâmi vada'iyyen sadece sahih ve fâsiltten müteşekkil değil. Başka ne var? Sebep var, şart var, mani var, ruhsat var, bir de azimet var. Ehkâmi vadiye. Şimdi ne demek? İlk başta vada kelimesini ele alalım. Lugatta vada'a demek ne demek? Vada kelimesi, vada'iyyenin nasıl nereden geliyor? Vada'a'dan geliyor değil mi? وَدَعِيَّ لُّغَتْتَا ne mânaya geliyor? Koyma. Peki bunun tam manasını söyleyelim. Mesela Arap lügatına hangi manalara ıtlak edilir bu? Mesela anne çocuğunu doğurduğu zaman وَدَعَتِ الْمَرْأَتُوا denir. Tamam. Anne çocuğunu doğurduğu zaman وَدَعَتِ الْمَرْأَتُوا denir. Bunun örneği nedir? Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinde Zaten ismini de oradan almış. İmran ne diyor? فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ Rabbi اِنِّي وَضَعْتُهَا unsa", Değil mi? فَلَمَّا وَضَعَتْ Ne zaman ki onu doğurdu. Ne zaman ki onu doğurdu. قَالَتْ dedi ki رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا unsa", Ben onu kız olarak doğurdum. Niye böyle bir cümle söyleme gereği duyuyor? Çünkü daha öncesinde İmran'ın karısı kendi karınındakini Allah azze ve celle'ye adamıştı. Öyle değil mi? <gülüyor> İzgalatı hani İmraat İmran Rabbim inni nadertu leke ma fi batni muharraran fe taqabbal minni innaka innaka inne semiu alim değil mi innaka ente semiul alim innaka ente semiul İmran'ın karısı demişti ki Rabbim ben karnımdakini sana adadım. Yani mabede bekçi yapacak. Mabede bekçi olanlar da sadece kimlerdir? Erkek çocuklardır. E tabii kız çocuğu doğurunca şaşırıyor. E kız çocuğu mabede bekçi olamaz. O da Allah'a e, şikayetini arz ediyor. Diyor ki, فَلَمَّا وَدَعَتْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَدَعْتُهَا اُنْسَا Diye bir Rabbim ben onu kız çocuğu olarak doğurdum. O zaman birinci vada'a neye adlak ediliyor? Bir kadın çocuğunu doğurduğu zaman deriz ki وَدَعَتْا وَلَدَتِ الْمَرْأَى وَدَعَتْا وَدَعَتْا الْمَرْأَى Arada fark yoktur. Iskat manasına da kullanılır. Yani mesela diyelim ki birinin size borcu var ve siz onun borcunu düşürdünüz. Anhu da diyebilirsiniz borcunu düşürdüğü manasına. Vadaa anhu deynuhu da diyebilirsiniz. Borcunu ondan bıraktı da diye bilirsiniz. Mesela diyelim ki eee başka vadaa'yı hangi manaya kullanabilir Tek manasına kullanabiliriz. Terake manasına. Ne demektir mesela? Dar'iz kitab ve beyneye değil usta. Kitabı hocanın önüne bıraktım. Öyle mi? Terk ettim. Aynı ne diyebiliriz? Vada'tu'l-kitabe beyne değil ustas Arasında ne yoktur? Hiçbir fark yoktur. Tamam? Teraktü'l-emre lehu işe ona bıraktım. Vada'tu'l-emre lehu işi ona bıraktım. İşi ona terk ettim. Arasında hiçbir fark yoktur. Tamam? Istılah ise yani ıstılahtan kastımız nedir? Usul fıkh ile iştigal eden alimlerin istilahında ahkame vadi'ye ne demektir? Ahkame vadi'ye demek şu demektir. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالسببية أو الشرطية أو المنعية أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة أو قضاء أو وضأ أو إعادة. برأي خضرني خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين برأي خضره، تمام؟ Ondan sonra devam edelim أو أو الشرطية أو كون الفعلي bu ev fa bu kitaab Allahi Allah'ın kitabıdır elmutihhu taluk eden kitabıdır bir hal mükellefine mükelleflerin fiillerine tahlluk eden kitabıdır Hangi yönüyle? Bir sebebiye. Allahu Teala ve Celle'nin bir şeyi bir şeye sebep kılması yönüyle. Başka ev şartiyeti veau ta Allah'ın bir şeyi bir şeye şart kılması yönüyle. Ev men'iyeti veau ta Allah ve Celle'nin bir şeyi bir şeye mani, engel kılması yönüyle. Ev keunel fiil sahihan. Veya Allah Teala ve Celle şöyle şöyle olursa bu fiil sahihtir. Ev fasiden veya uta Demesi gibi. ev ruhsaten ev azimeten Veya Allah Azze ve bir fiili ruhsat olarak tanımlaması veya uta azimet olarak tanımlamasıdır. Tamam? Yani o zaman burada ne var? Dikkat ederseniz, ahkâm ve vadaiye, ahkâm teklifiye gibi değildir. Talep, tahkid bir şey yok yani. Mükellefle alakalı bir durum yok daha doğrusu ortada. <gülüyor> Direkt Allah Azze ve Celle vada ettiği hakamlardır. Tamam? Bir şey bir şeye sebep kılar Allah. Der ki bu sebep yerine gelirse şu olur. Bir şey bir şeye şart kılar. Şu olmazsa bu olmaz der. Mesela bir şey bir şeye engel kılar. Bu bulunursa bu hükmü sen yapsan da bu bulunmaz der. Bir şeyleri zikreder. Ondan sonra der bunlar yerine gelirse bu fiil sahihtir. Yani benim yanımda makbuldür. Veya da der ki fasittir. Yani bu bu bu olursa bu fiil benim yanımda fasittir. Buna ne diyoruz? Buna ahkâmi vada'iye diyoruz. Tamam daha iyi anlaşılması için buranın şimdi soralım ahkam-i vada'iyye ile ahkam-i teklifiye arasındaki fark nedir? ahkam-i vada'iyye ile ahkam-i teklifiye arasındaki fark nedir? birinci fark birinci fark farkları anlarsak konu da birbirinden konu da anlaşılır yani ikisi birbirinden güzel bir şekilde ayrılır birinci fark şudur ahkam-i teklifiye de ya taleptir ya takirdir. Yani Allah Azze ve Celle ya kuldan bir şeyleri yapmasını veya utta terk etmesini ister veya onu serbest bırakır. Ahkam ve vadeye ise talep yoktur, ilham ve ihbar vardır. Sadece Allah Azze ve Celle haber verir. Der ki, güneşin tam tepeden meyil etmesi ölen namazının vaktinin girmesine sebeptir. Öyle mi? Bir talep yok burada. Yani kimse sana git güneşi yerinden oynat ki öğle namazının vakti gelsin diye senden bir talepte bulunmuyor öyle değil mi? Sadece Allah sana haber veriyor. Diyor ki bu böyle olduğu zaman böyle olur diye. Ama şey öyle değildir. Ehkâm-ı ee, teklifiye öyle değildir. Talep sana yöneliktir öyle mi? Yap bunu çünkü bu vaciptir. Terk et bunu çünkü bu haramdır. Yap bunu çünkü bu menduptur mesela. Ama ehkâm-ı vâdayyede ise böyle değildir. Sadece ilam ve ihbar vardır. Yani Allah sana haber veriyor. Diyor ki, eğer kendi babanı öldürürsen bu senin onun mirasını almana engeldir. Tamam mı? Seninlik bir durum yok ortada. Yani insanın nomade babası öldüğünde babasının malına şer'en varistir. Öyle mi? Ama Allah diyor sen eğer babanı öldürürsen bu senin onun mirasından istifade etmenin önde bir nedir? Bir engeldir. Engel durumlardan biridir. Öyle mi? Allah azze ve celle diyor mesela abdest Namaz kılmak istiyorsan abdest namazın şartıdır e, diyor. Anlaşıldı sana haber veriyor sadece sebebiyet, maniiyet veyahut da şartiyeti sana haber vermiş oluyor. İkincisi, ikinci fark, ahkâmi teklifiye, teklifiye de kudret şarttır. Ne demek? Yani bir kulun bir haramı terk edebilmesi için ona gücünü yetmesi lazım, öyle değil mi? Veyahut bir vacibi yerine getirebilmesi için, ona gücünün yetmesi lazım. Kudret şarttır. Mesela diyelim ki namaz vaciptir. Sizin namazı kılabilmeniz için, namazı kılmaya gücünüzün yetiyor olması lazım. Öyle mi? Namazı kılmaya gücünüz yetmiyorsa eğer, ne değildir? Namazın vacipliği gibi bir şey söz konusu olamaz. Setre avret yapmanız lazım mesela. Misal, gücünüzün yetmesi lazım. Gücünüz yetmiyorsa, sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ama ahkâme ve vada'iyye ise öyle değildir. Ahkâme ve vada'iyye öyle değildir. Bazen kişinin kudretinde olan şeylerdir. Bazen kişinin kudretinde olmayan şeylerdir. Mükellefin gücü nispetinde olan şeylerdir. Bazen de mükellefin gücü nispetinde olmayan şeylerdir. Ama ahkâme ve teklifiye öyle değildir. Mutlaka ahkâme ve teklifiyenin olabilmesi için mükellefte onu yapmaya veya onu terk etmeye güç yetirmesi lazımdır. Öyle değil mi? Mesela Diyelim ki dedi ki biz, vaktin girmesi, namazın kılınabilmesi için bir sebeptir. Öyle değil mi? Yani öğle namazının şey nedir? Öğle namazının vakti, güneşin tam tepedeyken meyletmesidir. Öyle değil mi? Bu, öğle namazının vaktinin girmesine bir sebeptir. Yani güneşin meylettiği anda bu sebep yerine geldiği için onun müsebebi olan öğle namazının vakti de girmiş olur. Doğru mudur? Bunun bizim kudretimizle bir alakası var mıdır? Yani diyelim ki benim benim gücümün yetmesi veya yetmemesi kudretimle kulunun arasında bir bağlantı var mı? Yok. Ama bak öğle namazını kılmak vaciptir. Farzdır, ahkam-i teklifi edendir öyle mi? Onun yerine gelmesi için benim kudretim şarttır. Tamam? Bazı ahkam-i veda'ya vardır ki kulun teklifi, mükellefin kudretine mütealliktir. Mesela ne gibi? Diyelim ki hırsızlık yapmak kişinin elinin kesilmesine bir sebeptir. Hırsızlık yaparsan bu senin elinin kesilmesine bir sebeptir. Öyle mi? Hırsızlığı yapmak veya yapmamak senin kudretinde olan bir şeydir. İstersen yaparsın, istersen yapmazsın. Yani demek ki ahkâmi vada'iyye bazısı vardır ki kulun kudretindedir, bazısı vardır ki kulun kudretinde değildir. Ahkâmi teklifiye ise tam tersi. Hepsi olabilmesi için kulun mutlaka ona güç getirmesi ve ona kudret getirmesi gerekir. Tamam Dedi ki birincisi biri taleptir, biri ise ilan ve ihbardır. İkincisi ise dedi ki ahkam ve teklifiye de kudret şarttır. Ahkam ve vada'iye ise bazı, bazısında kudret şarttır, bazısında kudret şart değildir. Üçüncüsü ahkam ve teklifiye de Bizi ahkam ve teklifiyeye götüren bütün yollar matlup olduğu gibi, onu terk etmemizi sağlayan bütün yollara da terk etmemiz aynı zamanda matlupdur. Yani bu ne demektir? Ahkam ve teklifiye, Allah'ın talep ettiği şeyler matlup olduğu gibi, bizi ona götüren bütün yollar da Allah Azze Allah'ın terk etmemizi emrettiği şeyler haram olduğu gibi, bizi ona götüren bütün yollar da haramdır. Öyle değil mi? Ama ahkam ve vada'iyye de böyle değildir. Ahkam ve vada'iyye bunun tam tersidir. Mesela diyelim ki siz ee, zekat verebilmeniz için sebeplerden bir tanesi nedir? Malınızın nisap miktarına ulaşmış olması lazım. Öyle mi? Yani malın nisap miktarına ulaşması zekatın size vacip olmasında bir sebeptir. Doğru mu? Peki ben çalışıp çabalayıp malımı nisap miktarına ulaşmakla mükellef miyim? Allah bana böyle bir mecburiyet yüklemiş mi? Yani git çalış çabala, elindeki altını 80 grama ulaştır ki zekat veresin. Böyle bir mecburiyetim yok, öyle mi? Yani e, malın nisap miktarına ulaşması beni zekat vermeye götüren bir yoldur. Öyle mi? Bir sebeptir. Ama benim malın nisap miktarına ulaştırmak benim üzerime ne değildir? Vacip değildir. Ahkâmi teklifiye ise bunun tam tersidir. Öyle değil mi? Mesela diyelim eğer namaz benim üzerime vacipse, Beni ona götüren abdestin de bununla benim üzerime vacip olur. O da matlup olur. O mekânı necasetten arındırmam da namazın vacip olmasından dolayı vacip olur. Zina yapmak haramsa beni zinaya götürecek olan bir kadına bakmak veya bir kadınla halvet halinde kalmak veya bana helal olmayan bir kadın hakkında kötü düşüncelerde bulunmak bunlar da zina bana haram olduğundan dolayı haram olur. Çünkü bunlar beni harama götürür. Tamam? Ahkâm ve teklifiye de Ahkam ve teklifiye de talep olduğu gibi, bizi ona götüren yolları da yapmak veya da terk etmek, bizden matlubtur. Ahkam ve vadaiyede ise böyle değildir. Anlaşıldı. Dördüncüsü ise, ahkam ve teklifiye de ilim ve kasıt şarttır. Ahkam ve teklifiye de ilim ve kasıt şarttır. Ama ahkam ve vadaiyede ilim de kasıt da şart değildir. Ne demek bu? Şu demek. Mesela bizim kıldığımız namazın namaz olabilmesi için, birincisi ilim lazım. Ne demek ilim? Yani Allah'ın namazı emrettiğini biliyor olmamız lazım. Tamam? Mesela diyelim bir tane adam namazın ne olduğunu bilmiyor ama tesadüfen bazı hareketler yaptı ve aynı bizim kıldığımız namaz gibi bazı hareketler yaptı. Misal tesadüfen oldu. Bu adamın kıldığı şey biz namazdır diyor muyuz? Hayır. Çünkü namazın namaz olabilmesi için ilim olması lazım. Yani Allah bana bu şekilde namaz kılmamı emrettiği için ben bu şekilde Allah'a ibadet ediyorum. Bunun ilim olması lazım. İki, kasıt olması lazım. Zaten ilimle kasıt birbiriyle eşleş. Yani bunun zaten Allah'ın hükmü olduğunu bildiğinde onu Allah için yapacaksın. Allah'a razı etmek için boynundan borcu düşürmeyi kastedeceksin, tamam? Onun için bütün ve teklifiye de ilim ve kasıt şarttır. İlim, yani bir adam sabah Diyelim ki güneş e, fecir attıktan sonra aç kalıyor, Ta akşam güneş batınca bir daha yemek yiyor. Bunu yaptığına oruç denir mi? Denmez. Ne zamana kadar? Ta ki bunun ilmi olacak. Yani Allah'ın bunu emrettiğini bilecek. İki buna kastı olacak. Yani Allah bunu emrettiği için bu kasıtla, bu niyetle kişi bunu yapacak. Anlaşıldı? Ama ahkam ve vada'iyye öyle değildir. Ahkam ve vada'iyye de ilim ve kasıt, şart değildir. Tamam İlim ve kasıt şart değildir. Yani sen, güneşin etmesinin öğle namazının vaktinin girişi olduğunu bilsen de bir şey değişmez, bilmesen de bir şey değişmez. O öğle namazının vaktidir, tamam Güneş meyletti diyelim, senin bu konuda bir ilminin olmaması, öğle namazının vaktinin girmemesi anlamına gelmez. Öğle namazının vakti girmiştir, tamam mı? Veyahut da diyelim ki mesela sen, mal nisap miktarına ulaştı. Sen diyelim ki bilmiyorsun, örneğin yani malın nisap miktarına ulaşması zekatın senin üzerine vacip, malından zekat çıkartmanın vacip olduğunu bilmiyorsun. Bunu bilmemen bir şeyi değiştirmez. Mal nisap miktarına ulaşırsa zekat insanın üzerine vacip olmuştur. Tamam Bu ahkam ve vada'iye ile ahkam ve teklifiye arasındaki farklar. Şimdi dedi ki ahkam ve teklifiye nedir? Allah Teala'nın mükellefin fiillerine taalluk eden hitabıdır. Nasıl? Bir Sebebiyet. Sebebiyet ile. Tamam? Yani Allah Teala'nın bir şeyi bir şeye sebep kılması. O zaman vadiy ahkamı birinci kısmı nedir? Vadiy ahkamı birinci kısmı sebeptir. Bir sebep. Sebep demek Arap logatında nedir? Sebep Arap logatında Kulluma yutevassalu bihi ilel maksud, -maksud. Kendisi ile istenilen şeye ulaşılan her şeydir. Yani diyelim ki benim bir maksudum var, bir kastım, bir gayem var. Beni ona götüren her şeyin ismi Arap logatında nedir? Sebeptir. Tamam beni ona götüren her şeyin ismi Arap lügatında sebeptir. Istılahtaki manası nedir? Istılahtaki yani usul fıkıhçıların yanında mâ gelizem bu. Min wujûdihi wujûdun ve lâ yelzemu min istıfâru. Ve yelzemu min ademihi adam Usul fıkıhçıların yanında sebep şu demektir. Ma öyle bir şeydir ki gelzemu gerekiyor. Min vücudihi o sebebin bulunmasıyla vücudun. Vücut gerekiyor. Yani sebep bulunursa hüküm de bulunur. Tamam? Ve elzemu ve yine gerekiyor min ademihi adem. Onun olmaması hükmün de olmamasını gerektiriyor. Onun olmaması Hükümün de olmamasını gerektiriyor, tamam Varsa hüküm var, yoksa hüküm yok. Bu tanıma ne girer mesela? Bu tanıma gelen her şeyin ismi nedir? Sebeptir, tamam Örneğin, biraz önce vermiş olduğumuz şeyler gibi. Mesela güneşin batması, akşam namazının vaktinin girmesidir, öyle mi? Bu tanıma uygulayalım. Güneş battı mı, onun batışı mevcut oldu mu? Akşam namazının vakti girer mi? O batmadan akşam namazının vaktinin olması mümkün değildir. Öyle değil mi? O zaman bak ma yelzemu min wujudihi wujudun ve yelzemu min Akşam namazının vakti girmişse, akşam namazı batmışsa, estağfurullah güneş batmışsa akşam namaza girmiştir. Vücudu vücudu gerektirir. Hükmün vücudunu gerektir. Tamam? Ademi ise akşam namazının vaktinin girmemesi ise ademi gerektirir. Güneşin batmaması ise akşam namazının vaktinin girmemesini gerektir. Tamam? Mesela dedi ki nisap. Nisap nedir? Allah Azze ve Celle zekatı insanlara faz kılmıştır. Lakin her şeyin nisabı birbirinden farklıdır. Yani altının nisabı farklıdır, hayvanın nisabı farklıdır. Nisap nedir? Ölçü. Yani diyoruz ki senin mesela koyunların 40 tane oldu mu? Nisap miktarı budur. Bir tanesini zekat vereceksin. Altının 80 gram oldu mu? Mesela iki gramını zekat vereceksin. Tamam, bu nisaptır. Anlaşıldı? Çünkü nisap malın nisap miktarına ulaşması zekat hükmünün varlığı demek midir? Demektir. Malın nisap miktarına ulaşmaması zekat hükmünün yokluğu demek midir? Demektir. O zaman nedir? Nisap sebeptir. Nisap nedir? Sebeptir. Niye? Çünkü mayel zemmin vücudu dihi vücudu, ve yelzem min adam dihi adamındur. Anlaşıldı? İnşallah. Buna ilgili anlamadığımız bir şey sebeple ilgili. Yok. Tamam. İkincisi nedir? İki şarttır. İkincisi ise şarttır. Şart nedir? Lugatta. Genelde usulcülerin çoğu demiş ki alamettir. Şartın Arap lügatındaki manası alamettir demişler. Tamam? Alamettir. Fakat caa eşratuha ki onun şartları geldi. Yani fakat caa alamatuha. Onun alametleri geldi. Kıyamet için söylüyor değil mi? Bunu. Istilahta ise tabi bu normalde genel usulücüler böyle diyor ama buna, logakçılardan buna itiraz edenler var. Çünkü demişler, fikir babından söyleyeyim. Demişler, şart ile yani ranın iskanı ile şarat birbirinden farklıdır. Şarat, ranın fethasıyla. Demişler, şart olduğu zaman bu şekilde olduğu zaman alamet manasına gelmez. Ne manasına gelir? İlzamü şeyin ev iltizamuhu Bir şeyi başkasına ilzam etmek veya insanın kendisinin iltizam etmesi manasına gelir. <gülüyor> Eğer demişler ra mutahrik olursa yani <gülüyor> meftuh olursa o zaman e, alamet manasına gelir diye böyle bir itirazlar bulunmuş. Arap lügatın e, ıstılahta ise yani usul fıkıhçıların yanında ise şart dediklerinde neyi kast ediyorlar? Ma yalzemu min ademihi ademi وَلَا يَلْزَمُوا مِنْ وُجُودِهِ Vücudu Demişler ki şartın tanımı budur. Nedir? Ma o şeydir ki يَلْزَمُوا gerekiyor مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُوا Yani o olmadığı zaman hüküm de yoktur. Tamam Onun ademi olmayışı hükmün de olmayışını gerektirir. وَلَا يَلزَمُ gerekmiyor, جَرَكْمِيورْ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُنْ Onun varlığı, hükmün varlığını gerektirmiyor ama. Yani olmadığında hüküm yok ama olduğunda hüküm olacak diye bir kaide yok. Örnek, abdest değil mi? Mesela abdest. Abdest olmadığında abdestin kendisine şart olduğu namaz olur mu? Olmaz peki abdest var diye benim namaz kılmam gerekiyor mu? Gerekmiyor, tamam? Abdestim olmadığında namazım olmaz çünkü abdest namazın şartıdır ve onun ademi namazın da ademiyetini gerektirir. Kılsan da kılmamış gibiyimdir. Ama ben abdest aldım diye illa ki namaz kılacağım diye bir kaide yok. Yani şart yerine geldi diye meşrut olan namazın da illa ki o anda mevcut olması gibi bir şey söz konusu değil. Anlaşıldı? Söz konusu değildir. Şimdi peki bunun sebebi birbirinden ayıran şey ne oldu? Bir önceki anlattığımız sebep ile şartı birbirinden ayıran şey ne oldu? Sebebin vücudiyeti, vücudiyeti vücudiyetini gerektirir. Bunun vücudiyeti vücudiyetini gerektirir. Heh, sebebin vücudiyeti vücudiyetini, ademi de ademiyetini gerektirir dedik. Şart ise ondan daha az etkilidir. Değil mi? Sebep daha etkindir, şart daha az etkindir. Niye? Çünkü şartın ademi, ademiyeti, ademiyeti gerektirse de vücudiyeti, vücudiyetini yapmaz? Gerektirmez. Anlaşıldı? Güzel. Şimdi peki ikisinin ortak birleşmiş olduğu nokta nedir? Yok olduğu zaman hükmünde olmaması. Başka? ikisi de şarih tarafından vada edilmesidir. Değil mi? Ahkam vada eden olduğu için ikisini de şarih kendisi vada etmiştir. Güzel. Peki. Biz bir şeyin bir şeye şart olduğunu nasıl bileceğiz? Bir şeyin bir şeye şart olduğunu nereden bileceğiz? Şart kaç kısımdır? Şart iki kısımdır. Öyle değil mi? Birincisi şartun şer'i. İkincisi şartun ca'li. Şart iki kısımdır. Ya şart şeriatın kılmış olduğu şarttır? Tamam mı? Yani ne demek şeriatın kılmış olduğu şartı? Kitap ve sünnetle bir şeyin bir şeye şart olması demektir. Bunu nasıl elde ederiz biz? Arap lügatından elde ederiz. Bunu Arap lügatından elde ederiz. Bak biz ne gördük mesela daha en son e, 3-4 ders öncesinden kadar neyi görüyorduk biz? Şart edatlarını görüyorduk Nahib'de öyle değil mi? Şart edatlarını görüyorduk. Dedi ki Arap lügatında bazı edatlar var, bazı ya harf veyahut da isim artık her neyse dedik bunlar bir cümlenin içerisinde geldiği zaman ne ifade eder şartiyet manası ifade eder tamam şartiyet manası ifade eder yani o şart varsa onun meşhur meşhur da vardır şart yoksa meşhur da yoktur mesela biz ne diyorduk diyorduk ki intiğini okuyayım ki bana gelirsen sana ikram eder bak benim sana ikram edebilmem için ne lazım senin bana gelmen lazım sen bana gelmezsen ben sana ikram etmiyorum. Sana şart koşuyorum. Öyle mi? Gel bana bu şartım bunun meşrutu ise ben de sana ikram edeyim. Tamam mı? Şeriat da aynen bu şekilde yapar. Yani der ki mesela abdest al ki kılmış olduğun namazı kabul edeyim. Tamam mı? namaza şart kılar. Der ki mesela sen sabahtan ta akşama kadar yemekten içmekten ve cinsel ihtiyaçlarını gidermekten uzak dur. Sana şartım budur. Ben de bu açlığının karşılığında seni oruçlu kabul edeyim. Tamam, o orucunu sahip olarak kabul edeyim. Mesela der ki şeriat bize sen ee, tavuğu reddet, ben senin la ilahe illallah'ını kabul edeyim. Öyle değil mi? Bunları hepsini biz nereden anlıyoruz? Cümlelerin içerisinde var olan ve şartiyet ifade eden şart edatlarından anlıyoruz. Tamam? Ya bizzat şart edatı zikredilir veya Arap luguğunda bazı ustuplar vardır. O ustuplar mesela ne gibiydi? Talepten ee, sonra Fadan tecerrüt etmiş feil uzarının muzarının gelmesi de şartiyet ve talebiyet ifade eden şeylerdendi tamam mı? Velhasır. İkincisi ise ca'li olan şarttır. Ca'li olan şart nedir? Ha tabi bu birincisinde şartun şer'i de kişi şeriatın şart kılmış olduğu şeyi yerine getirmediği müddetçe maşrut olanın yerine gelmesi mümkün değildir. Yani zahiren amelde ve eylemde görünse bile şeriat nezdinde o makbul değildir. Mesela Abdest almayan bir adamın namaz kılması gibi. Öyle mi? Abdest almayan bir adamın namaz kılması gibi. Normalde namaz kılıyor adam. Yani kıldığı şeyin ismi namazdır. Ama bu adamın namazı şeriat nezdinde namaz değildir. Neden? Çünkü şartı olan abdest mevcut değildir. Veya diyelim ki güneş batmadan siz akşam namazını kıldınız. Yani siz görüntüde üç rekat, iftitah tekbiriyle başladığınız, selamla son verdiğiniz, tam namazın tanımına uyan bir eylemde bulundunuz ama bu Allah katında ne değildir? Namaz değildir. Sebep? Çünkü onun namaz olabilmesi için şartlarından bir tanesi neydi? Vaktin girmesiydi. Siz de onu yerine getirmemiş oldunuz. Tamam? Herkese diğer vermiş olduğumuz örnek de aynen bunun gibidir. Yani bir adam tağutu etmese mesela, La ilahe illallah dese de ağızda olan bu La ilahe kendisine bir fayda vermez. Çünkü şartı olan tağutu redd yerine gelmemiştir. Bir de şartın ceali vardır. Şartun ceali kulların kendi aralarında, muamelelerinde, sözleşmelerinde, akitlerinde birbirlerine sunmuş oldukları şartlardır. Mesela ne gibi? Örneğin diyelim ki ben sana diyorum ki, sen diyorsun bana kalemi sat. Bu bir akittir öyle mi? Ben sana kalemi vereceğim, sen de bana paramı vereceksin. Sen bana diyorsun ki param yok, sana bir ay sonra veririm. Ben de sana diyorum ki bir şartım var, o zaman bana bir tane rehine bırakacaksın. Tamam, bak şimdi bu şartımı sana söyledim, diyelim ki ben bunu sana verdim, sen bunu aldın gittin ama rehineyi bana getirmedi. öyle mi? Ben sana ne şartıyla bu malı satmıştım? Bana rehineyi vermen şartıyla. Kadının yanına gidersen benim malımı tekrardan geri alıp bana vereceği gibi seni de cezalandırır. Anlaşıldı mı? Sebep? Çünkü ceali bir şarttır, ben bir şart kıldım. Yani cealtu beyni ve beyneke şartan seninle kendi aramda bir şart kılmış oldu Tamam Bunun gibi birçok şey. Mesela diyelim ki adam evlenecek. Kadın diyor ki ben seninle bir şartla evlenirim. Misal. E ne şartın nedir? Kadın diyor ki işte benim sana şartım sen diyelim ki evlendikten sonra e, beni memleketimden dışarıya çıkarmayacaksın. Yani ben seninle bu memlekette kalmak üzere evleniyorum. Evlendikten sonra herhangi bir sebeple beni başka bir memlekete dışarıya çıkarmayacaksın. Diyelim ki adam da kabul etti. Dedi ki tamam ben de zaten bu memlekette yaşayacağım. Bak bu kadının kılmış olduğu ne de? Bir şarttır. Adam bunu kabul ettikten sonra bundan cayarsa, kadı dilerse tabi fıkıhtaki ihtilafla beraber kadı dilerse bu nikahı yapabilir? Fesk edebilir. O zaman cahili şartlar yani kulların birbirlerine kılmış olduğu şartlar İslam'da geçerlidir. Ne zaman geçersiz olur cahili şartlar? Şer'i şartlar her halükarda geçerlidir. Câli şartlar kulların birbirlerine kullanmış oldukları akitlerde tasarruflarındaki şartlar ise bir helali haram veya da bir haramı haram kılma haramı helal kılmadığı müddetçe geçerlidir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El Müslimûne ʿala şuruṭi him illa şartan ahlâ haramen, awharma halalen. Müslümanlar şartları üzerinedirler. Ne demek? Yani birbirlerine kılmış oldukları şartlar geçerlidir. Ancak helali haram veya da haramı helal yapan bir şart gibi. Nasıl? Mesela ben sana diyorum ki örneğin ben sana bu kalemi satarım. Sen de bunun karşılığında bana bir ay sonra, sen de diyorsun ki param yok bir ay sonra vereceğim. Ben de diyorum ki şartım şudur. Bir ay sonra bana verirsen o zaman iki katı para alırım sende. Misal. Tamam mı? Ee, bu şekilde sana ne yapmış oluyorum? Fasit bir şart kılmış oluyorum çünkü seni faize çekmiş oluyorum. Taksit değil ha bu. Yani taksit anlamında ister bunu seç ister bunu seç anlamında değil. Sana iki seçeneği de sunuyorum. Git diyorum para bulursan hemen getir. Para bulmazsan da bir ay sonra içinde paramı getirmezsen de bir ay sonra senden iki katını alırım diyorum mesela. Ne yaptım? Seni bir alışverişin içinde iki alışverişe zorlamış oldum. Öyle değil mi? Bu şekilde bak bir şart koydum kıldım. Bu şart ne değildir? Geçerli bir şart değildir İslam nezdinde batıl olan, faslı olan bir şarttır. Sebep? Çünkü cahili olan şartların geçerli olabilmesi için akde zarar vermemesi için ne lazımdır? Şartın, şeriatın maksatlarına aykırı olmaması lazımdır. Tamam? Bir helali haram, harama helali yapılması lazımdır. Mesela fıkıhta bu meselenin çok geniş bir yeri var. Yani çok tafsilatlı bir yeri var. Nasıl? Pratik olarak çok yeri var. Mesela birçok akitte, birçok tasarrufta Diyelim ki e, bir taraf diğer tarafa şart, şart koşuyor. Mesela ne gibi? Diyelim adam kadına dedi ki seninle bir şartla evlenirim, benim üzerime ikinciyi almayacaksın. Misal, kadın dedi ki şartın bu, evlenmeyeceksin bir daha. Şimdi fukahadan bazısı demiş ki bu şart geçerlidir. Yani adam sonuçta bu şartı kabul ettikten sonra eğer o kadının üzerine evlenirse bu nikah fesk olur. Tamam? Veya mesela diyelim ki adam kadına demiş ki ben seninle evleniyorum. Kadın adama demiş ki ben seninle evleniyorum bir şartım var. Talak hakkı benim elimdedir. Yani ben boşanmayı istediğim anda beni boşayacaksın. Adam dedi ki tamam. Örneğin fuqanın bazısı demiş yapabilecek bir şey yok. Adam Allah bu hakkı ona vermiş kendi hakkını tutmuş kadına vermiş misal. Bu ca'li şartlardandır demişler. Bazıları da demişler ki hayır. Bu şartlar şeriatın koymuş olduğu maksatlara, şeriatın gözetmiş olduğu maksatlara aykırıdır. Bir adamın dörde kadar evlenme hakkı vardır, öyle mi? Boşanma asla ve asla kadının elinde olan bir şey değildir, erkeğin elindedir. Erkek bunu şart olarak kabul etse bu şart, şartun mulgadır. İlga edilmiş olan, şeriat tarafından iptal edilmiş olan şeydir. Akitlerde mesela sözleşmelerde birçok alışveriş türü var. Diyelim ki bir taraf diğer tarafa şart koşuyor. Kimi fuka diyor ki bu şart batıldır. Kimi diyor, bu mülgadır. Yani hiçbir hükmü yoktur. Kimi de diyor, adam kendi isteğiyle, rızasıyla bu şartı kabul etmişse, akitlerde asıl olan rızadır. Bu şartlar rıza şartına uygun olduğundan dolayı, bu akit geçerlidir diye. Temel neye dönüyor demek ki? Akitte şart varsa temel buraya dönüyor. Yani cahili şartlarda şeriatın maksadına uygun mudur, yoksa şeriatın maksadına uygun değil midir ee, diye. Yani mesela diyelim ki, usulde bunu bir görüşü tercih ettiler diye. Fıkıhta böyle olacak diye bir kaide yok daha önce de söylemiştik. Fıkıhta çünkü her bir meselenin tafsilatında ayrı ayrı görüş belirtmişler. Yani belki bir âlim usulde demiş, calî şartlar e, mutlak olarak geçerlidir ama fıkıhtaki bir meselede yok demiş. Bu şeriatın maksadına aykırı olduğundan dolayı biz bunu kabul edemeyiz veyahutta demiş ki mutlak olarak calî şartlar ee, olmaz, ama bazı şeylerde kulların hatına dönüyor, iki tarafın rızası vardır diye kabul edilmiş. Yani bu meselenin, e, cari olan şartların geçerliliği ne, ne boyuttadır? Şurada ittifak var, bir helali haram veya bir haramı helal yapanların geçersiz olduğunda ittifak var. Lakin hangi şart helali haram yapıyor, hangi şart haramı helal yapıyor orada ihtilaf olduğundan dolayı yani feri olan meselelerde ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Anlaşıldı Üçüncüsü dedik nedir? Mâni. Arap logatından men ne demektir? Engel olmak demektir. Öyle değil mi? Mesela المانع بين الشيئين dediğimizde الحائل بين الشيئين İki şeyin arasında duran, ikisinin birbirine karışmasına engel olan demektir değil mi? Mesela منعه yani onu men etti, onu engelledi. Bir şey yapmasından, bir şeye üzerine gitmesinden onu engellediği anlamına gelir. Tamam mı? ise yani usulcülerin yanında ise ما يلزم من Ademun ve la min ademihi vücudun Tanımı budur. Usulcuların yanında. Ma o şeydir ki mani' yelzemu gerekiyor min vücudihi onun varlığından Adamı. Adem. Yani o varsa hüküm yoktur. O varsa Hüküm yoktur. وَلَا zemu Gerekmiyor Min عَدَمِي Onun olmamasının vücudun vücut. Yani o yok diye hükmü, hüküm olacak diye bir kaide yok ama o olursa hükmün olmayacağı bir kesindir. Tamam. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Biz ne demiştik daha önce? Hatırlıyorsanız demiştik ki maniheler şartların her zaman tam zıddıdır. Öyle değil mi? Maniheler şartların tam zıddıdır, şartlar da manihelerin tam zıddıdır. Mesela diyelim ki, benim namazımın sahih olabilmesi için şartlardan bir tanesi nedir? Necaseti ortadan kaldırmamdır. Hem hissi hem de manevi. Öyle mi? O zaman necasetin varlığı ''Benim namazımın kabulünün önündeki bir engeldir, bir manidir.'' ''Mâ yelzemu min vücudihi adamu. Yani necaset var olduğu zaman hüküm adem olur, yok olur. O yok hükmündedir, tamam Ama ''Velâ yelzemu min ademihi vücudun.'' Yani ''O yoktur'' diye, hüküm olacak diye bir kaide yok. ''Belki necaset yoktur ama setri avret yapmamışımdır.'' Öyle değil mi? Yani illaki ki necaset yok'' diye, namaz olacak diye bir kaide yok. Mesela ''Katil'' Birini öldürmek onun mirasını almaya nedir? Engeldir. Birini öldürmek onun mirasını almaya engeldir. Ben diyelim ki birini öldürdüğüm zaman hüküm olan miras yoktur. Çünkü ben onu öldürmüşüm. Ama onu öldürmediğim zaman öldürmedim diye illaki mirasını alacağım diye bir kaide yoktur. Çünkü belki adamın bütün mirası boşlarına gidecek. Öyle mi? Mesela diyelim e, ne gibi? Bir kadının benim süt yoluyla veyahut da nesep yoluyla akrabam olması, benim onunla evlenmemin önündeki bir nedir? Bir, engeldir. Bir kadının süt yoluyla veyahut da nesep yoluyla bana akraba olması, benim onunla evlenmemin önünde bir maniedir. Öyle mi? Akrabalık var olduğunda evlilik olmaz. Ama akrabalık yok diye ben onunla evleneceğim diye bir kaide var mı? Yok, belki başkasının nişanlısıdır, belki başkasının karısıdır. Belki verisi bana vermek istemiyor. Bunun dışında bir sürü şey var. Ee, mesele var. Anlaşıldı. Demek ki engel nedir? Engel var olduğu zaman hükmün ortadan kalkmasını sağlayan şeydir. Mesela hayız hali kadının namaz kılmasının önündeki bir engeldir. Öyle değil mi? Hayız hali kadının namaz kılmasının önündeki bir engeldir. Anlaşıldı? Veya ot da diyelim ki mesela şirk kişinin cennete girmesine mani Ödede mi kişide şirkin var olmazsa büyük şirk ile ölmesi, tövbe etmeden ölmesi kişinin cennete girmesinin önünde bir engeldir. Şirk kişinin Allah tarafından mağfiret edilmesinin önündeki bir engeldir. Mesela İslam'da kişinin öldürülmesinin önündeki bir engeldir. Yani İslam olduktan sonra kanın malı artık kanın malının önündeki engel, koruyucu şey nedir? İslam'dır. Öyle mi? Demek ki o zaman nedir mani var olduğunda hüküm ortadan kalkar. Kalk, ama olmadığında hükmün olması şart olan şey değildir. Aralarındaki farklar da anlaşılır değil mi zaten? Yani mesela mani ile ara, şart arasındaki fark nedir? Şart neydi? Olmadığında yokluk var ama varlığında da var olduğunda hükmün var olmasına gerek yok. Ama olmadığında hüküm olur. Şey ise bunun tam terkidi varlığı yokluğu gerektirir. Onun yokluğu yokluğu gerektirirken bunun ise varlığı yokluğu gerektiriyor. Zaten ne demiştik? Şartlarla maneyler birbirinin tam tersidir. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir şey var mı? Buyur. O mesela şerbatih ve akşamlardan şartın ne, bir şey nasıl şart olduğunu sorduk. Peki sebebinle böyle şeyler var mı onlarda? Aynı şekilde. Allah bir şeyi bir şeye yani vadae zaten esas olan şey nedir? ve Allah tarafından vaat edilmiş olmasıdır. Yani kulun kendisinde hiçbir dahili yoktur, mükellefin kendisinde hiçbir payı yoktur. Yani biz mesela biri kafasından çıkıp şunu söyleyebilir mi? Ee, namazın vakitleri bana göre falan olmaz. Namazın vakitlerinin sana göresi yoktur. Yani hangi namazın vaktinin ne zaman gireceğini sebebini şeriat belirlemiştir. Nisap miktarlarını şeriat belirlemiştir. Tamam demiştir ki mal şu miktara ulaşınca zekat verilecek. Güneş meyledince namaz kılınacak vesaire. Tamam? Manieller de öyle. Yani mesela diyelim ki bunlar bu önemli bir konu. Mesela örnek veriyorum günümüzde bu meselenin anlaşılmamasının en önemli yani e, mesela itikadi birçok meselenin usul fıkha başlarken zaten söylemiştik değil mi? Usul fıkhın girişinde mi anlatmıştım? Demiştim ki yani usulü'l fıkh sadece fıkha usul değildir yani. Usul fıkı ilmi sadece fıkıh ilminin usulü değildir. Sadece birinci dereceden ve çok etkili bir biçimde fıkıhla alakalı olduğu için usul-fıkıh denmiş. Usul-fıkıhta var olan kaidelerin çoğu lügat ilmiyle alakalı olduğundan dolayı hatırlıyorsanız eğer bu da demektir ki bütün ilimlerle alakadardır. Çünkü bütün ilimlerin temelini kitap ve sünnet oluşturur. Öyle mi? İtikadın da temeli kitap ve sünnettir. Ahlakın da temeli kitap ve sünnettir. Fıkhın da temeli kitap ve sünnettir. Öyle mi? İşte usul-fıkh kitabı ve sünneti nasıl anlayacağımızı bize gösterir. O zaman bütün ilimlerle birinci dereceden alakadardır. Doğru mu? Mesela günümüzde birçok e, meselede, örneğin diyelim şartlarda. Mesela şimdi biz şunu biliyoruz ki, bir şeyi Allah azze ve celle bir şeye şart kılmışsa, öyle mi? O şart yerine gelmediği müddetçe, meşrut olan şey de yerine gelmez. Değil mi? Bu meselenin usulle alakası vardır. Misal mesela tamam işte yani la ilaillallah kelimesi böyle şartlarıyla vesaire bilinse güzeldir ama bilin mesela la ilaillallah diyen cennete gider öyle mi? Bu buradaki halelden geliyor buradaki eksiklikten geliyor tamam la ilaillallah şartlarını delilleriyle isimleriyle bir adamın saymasına lüzum yok doğrudur veya bu şekil tavsiyelidir bilmesine gerek yok ama amel edecek kadar kendisini Allah Azze ve Celle'nin gazabına düşürmeyecek kadar e, amel olarak da olsa bundan uzak kalması şarttır. Öyle değil mi? Engeller de böyledir. Mesela bir insanın örneğin diyelim ki bir adam diyor ki falan adam şunu yaptı bidat, bidat işledi mesela bu mübtediğe değildir. Niye? Çünkü bidatçı olmasının önündeki engel şudur. Cık. Eğer mani, engel ahkâmi vada'iyyedeyse vada'iyyedense mutlaka buna ne zikretmesi lazım? Delil zikretmesi lazım. Bak şâri' bunu bir insanın ismi almasının önüne engel koymuştur diye bir tane delil getirip zikretmesi lazım. Bu akılla veya uta duyguyla veya uta işte genel kültürle olabilecek bir şey değildir. Tamam mı? Bunu nereden çıkarıyoruz biz? Yani mesela örneğin cehalet işte küfrün önünde engel midir? Kişinin küfre girmesine, bidat müptedi olmasına engel midir, fâsık olmasına engel midir? Engelse delil zikredilmesi lazım. Öyle mi? Şarehin cehaleti, kişinin bu saydığımız şeylere girmesine engel kıldığına dair. Niye? Çünkü manih, ahkam-ı vada'iyyedendir. Yani bunu ancak Allah azze ve celle vada edebilir, koyabilir. Tamam Başka? Soru soru. Tamam inşallah burada duralım. Burada duralım mı veya size soralım? Duralım mı? bir dahaki derse sahih lefasidi de bir de ruhsat lazimiyeti inşallah anlatmaya çalışırız. Vakhiru davana elhamdülillahi <gülüyor> rabbil